Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rje mesim Allah'ı Rahman'ı Rahim. Alhamdülillah Rabbil 'Alamin. Vesselat ve, ve 'ala Rasulüna ve Sihbihi Ijmaein. Cüllü 'ala Rasulüna Muhammed. Cüllü 'ala Tabib Gülübina Muhammed. Cüllü 'ala Şefiğülübina Muhammed. İsmi Değerli kardeşlerim bugün Kur'an-ı Kerim'de zikredilen müminlerin bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi yüce Allah insanları yarattıktan sonra onları dünyaya imtihan için göndermiş. İmtihanla birlikte de onlara yol gösterici rehber olmak üzere peygamberleri göndermiş. İşte peygamberler insanlara dünyada nasıl davranmaları gerektiğini, kulluk görevlerini nasıl eda etmeleri gerektiğini öğretir. Kur'an-ı Kerim ise yine Rabbimiz tarafından bizlere bir hidayet rehberi olmak üzere hayatımızı nasıl şekillendireceğimizi belirlemek üzere gönderilmiş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim içeriği itibariyle insanların ona inananların onu hayatına tatbik edenlerin dünya ve ahiret mutluluğunu temin eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala pek çok peygamberin hayatından bahseder, bu hayatlarından bize sadece tarihi bilgi olsun diye anlatmaz peygamberlerin hayatını biz kıssaları öğrenelim o tarihte ne gibi olaylar yaşanmış bunları bilelim diye değil biz peygamberlerin hayatıyla birlikte onların nasıl yaşadığını nasıl kulluk ettiğini onların tebliğlerine getirdiklerine karşı gelenlerin karşılaştıkları kötü durumların ne olduğunu görürüz. Bunun için anlatılır. İşte Kur'an-ı Kerim aynı zamanda peygamberlerin değişik hayatlarından kesitler sunarak bizim bu anlatılan olayları zihinlerimizde daha canlı olmasını daha iyi kavramamızı sağlamak içindir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de özelliği itibariyle her yaştan, her kültür seviyesinden, her bilgiye ait insanlar, değişik anlamı kabiliyeti olan insanlar iyi anlasınlar diye bildiğimiz kitaplar gibi bölümler, fasıllar halinde belli konular içerisinde gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala hem peygamberlerin hayatını, hem itikadi konuları, hem ameli konuları hemen her alandaki konuları bir bütünlük içerisinde değil tefrikalar halinde farklı farklı yerlerde verir. Neden? Onu okuyan insanlar bıkmadan, usanmadan en iyi şekilde anlasınlar diye. Belli kesitler vardır. Bir konu anlatılırken biraz sonra başka bir olaya geçilir. İşte değerli kardeşlerim bu girişten sonra şunu belirtmemiz gerekir ki Kur'an-ı Kerim'de bu tür verilen bilgilerden bir tanesi de müminlerin nasıl kullar olacağı görevidir. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bunu öğretmiştir. Mümin insanlar kimlerdir? Pek çok ayette biliriz ki şahsi ibadetler olarak, bireysel kulluk görevleri olarak iyi mümin her şeyden önce iyi namaz kılan insan demektir. Alladin humfius alahtim kashiyon <gülüyor> onlar namaz kılan iyi namaz kılan namazında huşu içerisinde olan kimseler demektir ki zaten ahiret gününde de bir insan ilk önce namazından sorguya çekilecek bunların dışında pek çok özellikler sayılır ama bugün okuyacağımız ayet kelimesiyle Alladin humfikun fi onlar ki Darlıkta da zorlukta da iyi günde de kötü günde de makamdayken de görevden azdedildikten sonra da bir beklenti içerisindeyken de bir beklenti olmadığı zamanda her gün her an hayatlarının her döneminde infak eden insanlardır. Mümin kulun en önemli özelliklerinin başında bu gelir her dönem Allah için harcaması, sarf etmesi. Zaten infak kelimesi öyle bir kelimedir ki zekattan farklı hayatın her döneminde gücü yettiğince her ne şekilde olursa olsun insanların infak etmesi Allah yolunda harcamaları anlamındadır. Değerli kardeşlerim bununla birlikte vel kazı minel gaysa Allah Teala buyuruyor ki Müminler o kimselerdir ki öfkelerini yenen kimselerdir. Yani bir hadis-i şerifte de peygamberimiz güçlü kuvvetli kimdir diye sorduğunda pehlivan kimdir dediğinde ashab-ı kiram efendilerimiz hmm. önüne geleni yıkan devren herkesi yenendir diye cevap verdiklerinde buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz pehlivan insan öfkesini yenebilen insandır esas güç esas kuvvet sinirli olduğu an vel kazımine el gayza en güçlü olduğu an herkesi affedebilmek yükseldikçe aşağıdakilere karşı hoşgörü olabilmek en fazla intikam alma imkanı olduğu an boş verebilmek işte güç budur Tabi aynı zamanda Değerli kardeşlerim Burada sabırlı olmakta Bahsediliyor ki Mümin kulların önemli özelliklerinden Birisi de sabırlı insanlar Olmasıdır Nedir sabırlı insan Sabır demek Sabır demek sadece köşeye çekip Sıranı beklemek değil Sabır beş yönden Zikredilir ki Bunlardan bir tanesi şudur Yani Allah Teala'nın Sabır olarak bizden istediği kulluk görevi bir insanın 5 yerde direnebilmesidir. Nedir bunlar? Birincisi her şeyden önce imanını son nefesine kadar koruyabilme yeteneği, son nefesine kadar imanlı olma mücadelesini sürdürebilmektir sabır. Bir i̇nsan iyi gününde işler iyiyken Kullukta, taatte, ibadette ama gün gelir ki ayağına basıldığı an elini her şeyin tersiyle etebiliyorsa. Hani kedi eğitmişler de sarayda her türlü hizmet görürken bir gün önüne fare koyduklar her şeyi unutmuş. İşte bir insan zoru gördüğünde kaçacaksa ya da nimeti gördüğünde ülfeyti gördüğünde ikbal gördüğünde kulluğunu unutacaksa kulluk görevinde son ana kadar sabredemeyecekse bu insan sabır sınavını başarıyla geçmiş değildir değerli kardeşlerim. Onun için birincisi imanını, imani mücadelesini hayatının sonuna kadar yalpalamadan devam ettirebilmektir sabır. İkincisi İkincisi de hayatının her döneminde ibadet ve itaata direniş gösterebilip bu konuda sabredebilmesidir. Namaz kıldım, doruldum. Hele biraz ara verelim. Senelerdir kılıyoruz, kılıyoruz, biraz da evde kılalım diyor ise, görevini yaptığı halde benden bu kadar artık, bundan sonra da başkaları yapsın diyebiliyorsa... Bu insan sabır sınavını başarıyla geçememiş demektir. Sabırlı olan insan son ana kadar ibadet ve itaatinde görevlerinde devamlı olabilmesidir. Bir insanın istikrarlı bir hayat sürebilmesidir. Üçüncüsü de isyan ve günahlara karşı direnebilme gücüdür. Nefis kendisini... İtaatten uzaklaşmaya kötü yollara düşmeye yanlış işlere imza atmaya çağırdığı zaman tembelliğe çağırdığı zaman itaatte sabır edebiliyor görevinde istikrarlı olabiliyor sebat gösterebiliyorsa işte bu insan kötülüklerden uzak durduğu gibi itaatte de ısrarlı olduğu sürece sabır görevini yerine getirmiş ve hepsinden önemlisi kendisini korumaya aldığı zaman günahtan uzak durmayı başarabildiği sürece bu insan sabırlı bir insandır. Dördüncüsü de değerli kardeşlerim Allah Teala'nın kendisini musibetle, felaketle, yoklukla, kıtlıkla, zorluklarla imtihan ettiği zaman bu zorluklara baş gösterebilme yeteneğidir bu zorlukları tahammül gücü gösterip rıza ile karşılayabiliyor bu bir takdiri ilahidir diyerek ona boyun bükebiliyorsa bu insan sabır sınavında başarılı bir insandır beşincisi de zaman isteyen işlerde yılgınlık göstermeden sırasını bekleyebilmektir bir işin ne kadar süresi varsa o kadar süreye tahammül gösterebiliyor ise sabırlı bir insandır. Bu beş özellikten herhangi birinden vazgeçtiği zaman sabredememiş olur. Sabır da kulluğun en önemli görevlerinden birisidir. Ayet-i kerimede Rabbimiz buyurmuştu ki وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Mümin kulun bir başka özelliği de insanlardan affedebiliyor olması öfkesini yendi ve eğer affedici bir durumda ise müminlere karşı merhametle davranabiliyor ise insanları affediciyse hoşgörülü davranabilmişse bu müminde önemli bir kulluk görevlerinden birisini daha iyi şekilde yerine getirmiştir değerli kardeşlerim aksi takdirde mümin kulunun özelliklerini de yitirmiş olur bu insan. Bundan başka vallahu yuhibbul muhsinin ve Allah Teala görevini iyi yapan kulları sever. Allah muhsin olan insanları sever. Kulluk görevini yerine getirirken de dünya işlerini yaparken de iyi şekilde yapan insan Allah'ın sevdiği mümindir. İyi insandır. Çünkü Allah mümin kulunun her zaman muhsinlerden olmasını ister. İyilik yapar. Yaptığı iyiliği başa kalkarsa bu insan iyilik yapmamıştır. İyilik yapar. Yaptığı işi insanın yüzüne, suratına çarpar gibi kötü şekilde yaparsa bu insan iyi bir insan, iyi bir iş yapmış olmaz. Ya iyilik yapılacak İyilikte ihsan içerisinde En iyi şekilde yapıldığı takdirde Yapılmış olur Aksi takdirde Muhsin kullar cümlesine Bir insan dahil olmaz Başka peki Müminin özellikleri yok mudur Elbette pek çok özelliği vardır Zaten Kur'an-ı Kerim Mümin kulun özelliklerini Hayatın her safhasında lazım olacak şekilde bizlere serdetmiştir. Mesela başka ayet-i kerime'de müminleri anlatırken ellezine muruna bil ve enhe'un ani'l münker. O mümin kullar ki iyiliği emreder, kötülüklerden de alıkorlar insanı buyuruyor. Yani hayatı boyunca bir Müslüman sadece ben kulluk görevimi yerine getirdim başka bir şeye karışmam diyemez ya, hayatı boyunca iyilik, maruf dediğimiz şey her türlü iyiliktir. Allah Teala'ya karşı kulluk görevlerinde içerir, müsbet anlamı içeren her şeyde iyiliği emreden, iyiliğin, güzelin, hakkın peşinde giden insan, işte mümin kul olarak, görevini get yerine getiren insandır. O en yenhevni anil münker aynı zamanda o mümin kullar ne yaparlar? Kötülükten de insanları frenlemek için gayret ederler. Toplum bozulmuş, bana ne demezler? Benim bu topluma karşı görevlerim, sorumluluklarım, yükümlülüklerim var de, Eli yettiğince elinden geldiği Gücü yettiğince her zaman iyiliklerin, güzelliklerin peşinden koşup, kötülükleri de önleme e, gayreti içerisinde olurlar mümin kullar değerli kardeşlerim. Başka bir ayet-i kerimede de Allah Teala yine mümin kullarının güvenilir kimseler olması gerektiğine işaret buyuruyor. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam da hatırlayacaksınız ki Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman kendisine el emin güvenilir insan lakabı takmışlardı. Öyle isimlendirirlerdi. O hicreti esnasında bile el emin sıfatına helal gelebilecek orada bir çizik attıracak, karizmayı çizdirecek bir olaya müsaade etmedi. O hayatıyla kendisini suikast düzenleme Suikast teşebbüsünde bulunan insanlara karşı bile emanetleri yerine vekil bırakarak onları ödedi. El-Emin sıfatından hiçbir şekilde vazgeçmedi. Başka değerli kardeşlerim, müminlerin bir başka özelliği de ''Min husni İslami'l mer'i terkuhu yani ''Kendisini ilgilendirmeyen boş şeylerden uzak durmasıdır.'' Bir mümin olarak elimizi vicdanımıza koyarak insaf ederek soruların hepsine cevap verelim. Acaba bizler iyi mümin kullar mıyız? Kulluk görevlerimizin dışında boş şeyler sayılabilecek, işe yaramaz, vakit israfı olabilecek işlerle vakit kaybediyorsak o zaman Allah'ın mümin kullar diye bahsettiği, adlandırdığı iyi kullar zümresine dahil olamayız. İyi kul olabilmek için her işimizin muntazam olması gerektiği gibi, kulluk görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmemiz gerektiği gibi, aynı zamanda bizi ilgilendirmeyen boş işlerden de uzak durmamız gerekiyor. Çünkü mümin her anının bir emanet olduğunu her anının hesabını vereceğini düşünen bir insandır. Bu nedenle de hayatındaki tek bir anın bile boşa geçmesine rıza göstermez. Hayatının bir anını bile isyanda olmadığı gibi gaflet içerisinde de geçirmeyerek kulluğunu, kulluğunun idraki içerisinde görevlerini yapar. Ve son bir özellik daha sayarak kapatalım. Bir başka özelliği de mümin kişinin günahlarda ısrarcı olmaması, küçük günahlarından bile hemen vazgeçmesidir. Hani bir insan kebair dediğimiz büyük günahları işlediği zaman... Zaten o insan fasık denen grup içerisine dahil olur. Çünkü o insan büyük günahları işlemiştir. Ama mümin küçük günahları da işlediği zaman bu suçlara karşı ısrarcı olduğunda kebair sınıfına girer küçük günahları işlemekte devamlı olan insan o küçük küçük küçük küçük biriken günahlar insanı büyük günah işleyen kimseler kısmına dahil eder onun için günahlarda ısrarcı olmadan her ne hata işlemişse işlesin hatasına tevbe edip günahından vazgeçen ve kulluğa dönen insandır onun içindir ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz günde yüz defa istiğfarda bulunduğu Allah'ın kendisini affetmesi için dua ettiğini belirtmekte bizlere de bunu tavsiye etmek gelir değerli kardeşlerim onun için müminin bazı saydığımız özelliklerin ötesinde hayatın her anında bize lazım olan yapmamız gereken tüm özellikleri de en iyi şekilde kuşandığımız takdirde Gerçek manada mümin kullar Allah'ın has kulları zümresine dahil olabilir. Çünkü mümin bazı işleri yapıp bazılarını terk eden, bazen Müslüman olup bazen Müslümanlığını buzdolabına koyan insan değildir. Mümin insan hayatının her döneminde kulluk bilinci içerisinde hareket edip kulluk görevini her zaman en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan insandır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.